Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları ben Aytaç Timur. Bugün yanımda Akif Pamuk yok. Dünyayı okumaktan hepinize iyi akşamlar. 23 Nisan bugün önemli bir gün Türkiye için. Ee, ama tam dün biten Didim Vegan Festivali'ndeydim. Ee, Didim Vegan Festivali Aydın'ın Didim ilçesinde yapılıyor. Gerçekten çok büyük kalabalıklar akıyor. Ee, Türkiye'nin ilk vegan festivali. Esasında bakarsanız Türkiye'de bir vegan festivali olması da bana ilginç geliyor. Ee, şimdi dedim vegan festivalinde tanıştığım e, yönetmen Elif Sözen'le beraberim. Bugün konumu Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Size de şaşırtıcı geliyor mu Türkiye'de bir vegan festivali? Evet ben duyunca bayağı şaşırmıştım yani vegan festivali olmasına. Bunun dediğim de olmasına da ayrıca şaşırdım. Burada bir <gülüyor> acaba dedim bir komünite mi yaşıyor vegan komünite öyle de değilmiş. Evet olumlu Fakat tabii şaşırtıcı ve hoşumuza giden bir durum. Çok da kalabalık. Evet, bayağı kalabalık gerçekten. Nedir izlenimleriniz? Siz ne düşündürtünüz? Ee, ben ilk defa festivale katıldım. Ee, filmim dolayısıyla katıldım. Burada gösterildi. Ee, çok heyecanlanmıştım gelmeden evvel. Birazcık bakmıştım işte internetten görebildiğim kadarıyla. Ee, ama buraya geldiğimde çok daha enerjik ve bilgili bir toplulukla karşılaştım bunun yarını sıra bir de yakınlardan gelen işte didimde ikamet eden birçok insan festivale geliyor bir sürü şey yapılıyor bu kadar çeşitli olacağını da beklemiyordum ummuyordum. atölye çalışmaları sergiler konuşmalar paneller ben vegan değilim vejeteryanım fakat veganlıkla ilgili çok fazla soru vardı kafamda Kısa sürede bu soruların bir çoğunun cevabını burada e, bulmuş oldum. Birçok insanla tanıştım. Kucaklayıcı insanlar çok çok iyi geldi bana bu. E, böyle. E, ben sadece yakın çevreden değil örneğin bir tane Ağrı'dan gelen bir kadınla tanıştım. Sonra e, Han'dan gelen bir çiftle tanıştım. Yani Türkiye'nin tam öbür ucundan insanların kalkıp e, muhtemelen buraya doğrudan bir vasıta da yok. Yani aktarma yaparak gelmeleri çok şaşırtıcı. E, bir yandan sevindirici tabii insanların beslenmeye, veganlığa, e, türcülüğe karşı belirli bir direnç içerisinde olduğunu gösteriyor. E, bir yandan da bu, bunlar oralarda niye yapılmıyor diye düşündürtüyor beni. E, tabii çevreden de gelen gerçekten çok fazla insan vardı. Fethiye'den, Muğla'dan, İzmir'den çok fazla gelen insan vardı. Ee, sizin filminizden sonra Söyleş oldu mu? Ee, evet birçok insan var doğru dediğiniz gibi Çünkü şeyde e, Gençleri gördüm ben Bugün kamp atmışlardı bir sürü ilden gelmişler ve e, kamp atarak burada sadece festivale gelmek için e, ve yani olabildiğince ekonomik e, düzeyde bu zamanı kendilerine faydalı bir biçimde geçirmek için burada olan birçok insan var. Çok e, şey e, ayrı bir dünyada gibi hissettim kendimi. Ya. Dünyanın da başka bir yerinde gibi yani dünyadan da başka bir yerdeyim gibi. E, filmim e, konserlerden önce gösterildi. Ee, filmimden sonra bir söyleşi olmadı fakat e, Tüçe Madayanti ile bir küçük panelimiz oldu ee, bu da o sinemada hayvan hakları üzerine e, Haytap'la çalışan e, bir kişi bunun üzerine bir paneli vardı ben de orada onunla birlikte e, konuştum söz aldım e, filmi yani filmi birlikte izlediğim insanlar da çok büyük bir coşku gördüm. Bunu da ilk kez yaşıyorum. Çünkü hiçbir zaman filmim hani film festivali dışında bir yerde gösterildiğini henüz görmemiştim. Bu kadar kocaman bir topluluk da izlememişti. O coşku ve heyecan beni gerçekten çok heyecanlandırdı. ve Çok mutlu oldum yani. Filminize geleceğim. Orayla ilgili sorularım var. Peki çok fazla yiyecek standı vardı. Evet. Çok değişik ve alternatif tatlar. Evet. Bunları test ettiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok fazla stand var. Yani insanlarda bazen şu soru oluyor kafalarında. Ben vegan, vegetarian olursam işte vegan olursam işte yiyecek bir şey bulamazsam ben nasıl hayatımı e, idame edeceğim nasıl, nasıl devam edeceğim hayatı diye burada bunun cevabını biz e, tüm çeşitleriyle görmüş olduk çünkü ben vegan analı kızlı köfteden işte vegan kokorete işte ne bileyim bir çeşit çeşit e, vegan peynirler yahut e, tofu ile yapılan işte başka meyve ve sebzelerle yapılan birbirinden Değişik lezzetlere tanık oldum. İlk defa vegan kukoreçi denedim. yani Zaten kukoreç hayatımda vejetaryan olmadan önce bir kere yediğim bir şey. Çok daha sağlıklısını, çok daha yağ bakımından ve hayvan saygıdağı bakımından kendimizi hiçbir şekilde tedirgin etmeyeceğimiz mercimek ve mantarla yapılan çok lezzetli bir şey denedim. Vegan analı kızdı denedim. Ben Malatyalıyım. <gülüyor> Hayret bir şey nasıl olur böyle bir şey diye diye böyle yedim. İnanılmazdı yani çok güzeldi. Ee, vegan dondurmalar işte zaten. Ee, vegan popcornlar karamelli. Ee, böyle birçok bir şey yani zaten gezerken e, ister istemez e, yiyorsunuz da. E, benim için çok şey e, lezzet bombasıydı yani burada geçirdiğim süre aynı zamanda. Ben biraz da gezerken kendi cehaletime yandım. Ee, hiç bu kadar peynirin, şunun, bunun... Peynir de denir mi ona bilemiyorum artık. yani Çünkü alternatif peynir esasında. Ee, yoğurdun, dondurmanın falan olduğunun farkında bile değildim. Koca koca firmalar gelmişler, açmışlar. Demek ki bunlara talep de artıyor. Gerek veganlar, gerek vejeteryanlar, gerek de fleksiteryanlar üzerinden. Değil mi? Böyle bir talep oluşuyor demek ki. Ee, çünkü insanlar... E Yeni bir kitap hazırlamıştım veganlık üzerine. Orada özellikle Kuzey Avrupa'da vegan olmanın zorluğundan bahsediler. Ama Türkiye'de böyle bir zorluk yok çünkü müthiş bir sebze zengin bir ülkesiyiz. Ancak bütün bu alternatifler de yani canı onu isteyene, çünkü mesela ben de vejeteryanım ve hiç sucuk muçuk aklımda değil. Orada bir sucuğu deneyeyim dedim. Sucuk ikram ettiler yani yedim. Yedikten sonra da biraz kendimi kötü hissettim. Böyle yan otadı tamamen unutmuştum çünkü. Neden yapılırsa yapılsın yani öyle bir ihtiyaç hissetmiyorum esasında oturayım da sucuk yiyeyim falan gibilerden. E, biliyorum siz tadlarız bu sucuğu. Yani çok enteresan bir şey vardı orada. Ben de tattım ben de yani hiç sucuk aramam aklıma da gelmiyordu. İşte tamamen bitkisel proteinlerden sucuk ürettik. İşte bir tadına bakın dediler bir firmanın. Hadi bir deneyeyim dedim ve hakikaten çok kötü hissettim. Çünkü gerçekten sucuk yiyorum gibi geldi Ekim bana. Aynı tattı. Yani <gülüyor> tamamen aynı tattı. Ee, bu da demek oluyor ki yani... İnsanların kafasında eğer şöyle bir düşünce varsa ben bu lezzetten vazgeçemem. İşte bunu çok seviyorum. Nasıl vegan olacağım? Nasıl bırakacağım bilmiyorum. Hani sömürüye karşıyım fakat lezzetten vazgeçemiyorum diye insanların artık bunu düşünmesine gerek kalmadığını görüyorsunuz. Çünkü hakikaten yani hiçbir hayvanı sömürmeden ve çok daha sağlıklı bir şekilde aynı lezzeti bitkisel bir biçimde üretebiliyor insanlar. Bunu görmüş olduk. Bana da bayağı enteresan geldi yani. Benim sağlık vurgusu da dikkatimi çekti. Hı hı. Yani konuştuğum herkes bu ürünlerin çok daha sağlıklı olduğunu, şuna buna iyi gelmediğini, bilakis hayvansal ürünlerin ne kadar hastalık ürettiğini söylüyordu. Esasında benim için bir, bir pekişme oldu böyle. Çünkü ben gerçekten e, vegan ya da başka bir şey olduğunuz zaman e, bunu sürdürmenin ancak bir topluluk içerisinde mümkün olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü etrafınızdaki herkes hayvansal ürün tüketmeye devam ettikçe, kendinizi ister istemez ötekileşmiş hissedeceksiniz. Ama burada insan güç alıyor. Böyle bir şey depoluyor. Ne derler? Enerji depoluyor. Bilmiyorum siz de bu duyguları paylaşıyor musunuz? Ben kesinlikle paylaşıyorum. Yani çoğumuzun bence hepimizin de Türkiye'de karşı ya bence bütün dünyada da öyle olabilir. Karşılaşıyoruz bununla. Yani bizi e, daha önce hiç hayatımızda bizim beslenme alışkanlığımızı sorgulamayan insanlar birdenbire bizim sağlığımızla ilgili sorular sormaya başlıyorlar. Fakat yani kendileri de böyle sağlıklı yaşayan işte ne bileyim sporunu yapan, düzenli beslenen insanlar olmamalarına rağmen sanki bizim e, beslenme alışkanlığımız çok sağlıksızmış gibi davranıyorlar. Bilakis bizim beslenme alışkanlığımız çok daha sağlıklı. Çünkü hiçbir e, yani mideyle ilgili hiçbir soru yaşamamaya başlıyoruz bir anda uyku problemimiz e, aza indirgeniyor işte yani enerjimiz yerine geliyor e, vesaire şey e, çok fazla güç buldum. Barsaklarımız iyi çalışıyor. Barsaklarımız iyi çalışıyor <gülüyor> keza tabii. Aklımızda bence daha iyi çalışıyor. Bilmiyorum onu da bana öyle geliyor bilmiyorum. Bu güzel değil mi? <gülüyor> yani öyle hissediyorum kendimi. Biraz çakralarım açılmış gibi yani. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şey e, şimdi bir sürü insan olmak her zaman insana güç verir. Herhangi bir eylemde de yani topluluk olmak güzeldir. Herhangi bir düşüncede de öyle düşünüyorum. E burada tabii yani toplumda çoğu zaman yalnızken burada bir anda bakıyorsunuz ki size aslında yalnız değilsiniz, birçok kişiyle berabersiniz, naifsiniz, istediğiniz şeyler çok kesin ve belli aynı zamanda ve bir arada olmanın gücüyle inancımız tazeleniyor. Burada ben o inancı tekrar tazelemiş oldum. Ben bir de veganların kendi arasında toplanıp e eylemlikleri, aktivizmleri hakkında yol haritası çizmelerini sevdim. Çünkü festival demek sadece eğlenmek, şarkı söylemek, bilmem bir şeyler tatmak falan değil tabii. İçerik de önemli. Buradaki atölyeler veganların bir araya gelerek özellikle idealizmle pragmatizm arasındaki o çatalda bir seçim yapmak üzere beyin fırtınaları yapmaları çok hoştu. Bilmiyorum siz tanıklık ettiniz mi bunlara? Ne düşünüyorsunuz? Evet bir sürü vegan inisiyatifi buradaydı bu farklı şehirlerden farklı mecralardan ve veganlar da kendi işlerinde yani temelde aynı düşüncelere ve e, direktife sahip olsalar dahi kendi içlerinde bazı farklı düşünceler e, besliyorlar doğal olarak. Şimdi burada biz birçok farklı düşünceye sahip insanı e, görmüş ve tanımış olduk. Ben birkaç panele de katıldım. Yani e, çok fazla hak verdiğim çok fazla düşünmeye beni sevk eden e, atılımlar gördüm. İşte e, şey e, elbette e, yani Mesela benim e, bilinç düzeyimi birazcık daha genişletmiş oldu veganlığa karşı. Bir de bu insanlarla tanışmamı sağladı. Yani e, hayvan hakları için ne yapabilirim? Sadece et yeme yiyerek yahut işte sadece e, çevremdeki insanları gözeterek değil, belki de bunu bir aktivizm düzeyine de getirerek ya da ne bileyim politik olarak da bunu bir politik yolu olarak benimseyerek de e, başka mecralarda da bunu savunarak daha farklı, daha çok insana ulaşmak mümkün. Yani bu da e, başka bir yol olarak zihnim de yerini aldı elbette buradan sonra. Ben de tamamen sizinle aynı görüşteyim paylaşıyorum bunları. Şimdi bizim programımız çok uzun bir program değil dünya Okumak. Sevgili dinleyiciler, yönetmen Elif Sözen'le sohbet etmeye devam ediyorum Didim'den. Şimdi gelelim sizin filminize. Nereden esinlendiniz böyle bir şey çekmeyi? Aklınıza ilk nereden geldi? Lütfen oradan başlayalım. Şimdi benim filmim ismi Kutlama. İlk filmim. Kısa film çektim. E, bu bir kız çocuğunun kurban bayramı için bahçelerine alınan koyunu e, bayramdaki bu hazin sondan e, kurtarmaya çalışmasının öyküsü. E, benim aklıma birden bire geldi bu fikir. E, birazcık benim çocukluğumdan beslendiğini düşünüyorum e, durumun. E, fakat şey e, yani hem çocukluğumdan hem hayvanlara karşı olan hassasiyetimden beslenerek bir e, İhtiyaç gibi çıktı yani film fikri ve onu e, çalışarak arkadaşlarımla birlikte e, gerçekleştirdik. Bir çok, dünyada birçok yeri gezdi. Kolombiya'dan, Bogota'dan e, orada bir hayvan hakları festivali var. E, bayağı büyük oradan bir ödül aldı. İşte Tayland'a gitti. İşte İngiltere'den en iyi bir Coventry Film Festivali'nden en iyi film ödülünü yani, aldık. Tebrikler. Film More'dan e, çok teşekkürler. Film More More kamera ödülünü bu sene bana verdi kutlama dolayısıyla. Bunlar çok e, yani... E, Beyni de çok motive eden, aynı zamanda bu düşüncelerimi ve e, yani sanat yoluyla bu düşünceleri e, birçok insana ulaştırdığımı gösteren e, güzel farklı e, mecralardı. E, böyle. Pek zor, zor bir tarafı var mıydı? Çünkü sonuçta biliyorsunuz e, Kurban Bayramı, işte yok öbür Ramazan Bayramı, bugünkü 23 Sarı Ulusal Egemen Çocuk Bayramı bunlar biraz Türkiye'de nasıl desem e, dokunduğunuz zaman elinizin yandığı bayramlar. E, böyle bir şey hissettiniz mi buralara girmekte bir zorluk ya da çekerken sahada bir sıkıntı yaşadınız mı? Onları merak ediyorum. E, açıkçası ben sahada ve aslında kendi korktuğum alanda yani kendi korktuğum alan benim yakın çevremde çekmeye karar verdiğim zaman annem babam Müslüman insanlar e, biraz muhafazakarlar Malatyalı. Malatyalıyız biz evet e, ve ben birazcık çekiniyordum açıkçası önce onlardan çünkü yani önce hani en, en yakınımda onlar vardı e, film fikrimi geç ifade ettim onlara artık çekim 10 gün kalmıştı anneme çünkü anne babaanne rolünü oynar mısın demem lazım hani kadını anlatmam gerekiyor ve heyecan Anlayacaklardı biliyorum ama acaba karşı çıkarlar mı neyse e, fakat onlar çok olumlu karşıladılar çok aydın karşıladılar bu yani şeyi ve ben kendimden utandım yani onları öyle gördüğüm için yakın çevremi öyle gördüğüm için beni çok motive ettiler hala da öyle çok destekliyorlar fakat e, asıl korkmadığım alan olan işte Türkiye'deki festivaller işte Türkiye'deki iz, izleyici yani bunu izleyicilerin işte şeyi yönlendiren e, departmanlar o, orada birazcık sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum çünkü yani umduğum kadar e, gösterilmedi, umduğum kadar e, festivallere alınmadı, öyle olunca birazcık e, demotive olmuştum ama dünyadaki festivallerde bu coşkuyu gördüğüm zaman da tekrar Düşündüm yani dedim ki demek ki belki de gerçekten buna dokunduğumuz için insanların hoşuna gitmiyor olabilir yani. Bunun görünmesini çok istemiyor olabilirler. Böyle bir şeyi e, pek fazla yansıtmak istemiyor olabilirler. Keza bazı televizyon programları e, bizim filmimizi konu etmek isterken e, iç taraflardan bazen onları engelleme geldiğini gördüm. Yani şu an hassas bir durumdayız işte şu an yani ülkede herhangi bir şey oluyorsa o hassasiyet bizim filmimize bile engelliyor yani konuşulmasını. Öyle şeylerle karşılaşıyorum evet. Seyircilerden aldığınız tepkiler nasıl? Çünkü seyircilerle beraber izliyorsunuz sonrasında bu vegan festival için söylemiyorum tabii ki. Evet. <gülüyor> Başka yerlerdeki seyirciler nasıl tepki gösteriyorlar? Ee, genelde çok olumlu oluyor. Ee, ben bir yani ben çok heyecanlanıyorum kendi filmim olduğu için değil bir filme izlerken de ben çok heyecanlanırım. O yüzden benim için izleyicinin e, dönüşü çok çok önemli oluyor onun hissi onun hissini görmek ee, genelde e, çok seviliyor film. Filmle ilgili sorular soruluyor benim hoşuma gidiyor Elimden geldiğince cevaplamak onlar onların sorularına. E, karşılık vermek istiyorum. Keza benim de öğrendiğim çok şey oluyor. Kendimi sorgulamamız sebep oluyor. Bu etkileşim çok güzel. Genelde yakın bir etkileşim içinde oluyoruz. Buradaki durum çok farklıydı dediğiniz gibi. Her yaştan insan vardı ve insanların yani sonunda iki, iki defa ayrı ayrı alkışladılar. <gülüyor> Gözlerim doldu bilmiyorum. Ben etkilendim. Genel olarak mutluyum dönüşlerden. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Bir şey soracağım. İstanbul dışında Anadolu'ya ilk çıkışı burada dedim mi oldu? Ee, yok uşak ilk çıkışı uşak oldu hmm. hatta İstanbul'dan önce uşağı gitti çünkü ya yani dediğim gibi Türkiye'deki diğer festivaller umduğum dönüşü yapmadılar fakat uşağı gitti Eskişehir'e gitti sonra İstanbul'da birazcık gezdi şimdi filmor ve kısa film derneğinin filmleri ama ilk kez bu kadar dediğim gibi filmle ilgisi de olmayan insanlar ve olan ve olmayan ve herkesinden insana yani en Büyük kesime Türkiye'de Didim'de ulaştığını düşünüyorum ben. Peki devam edecek misiniz? Evet edeceğim. Yani bu yörüngede çekmeye <gülüyor> devam ediyor. Var mı kafanızda bir plan proje? Ee, var yani kısa hani birkaç kısa film projem daha var. Bunlardan hangilerini ne şekilde gerçekleştireyim bilmiyorum ama mutlaka gerçekleştirmeyi düşünüyorum. E, ondan sonra da uzun metajlar e, çekerek film Peki kısa filmin hayatını... bütçesini nasıl temelliyorsunuz? ediyorsunuz? Genelde aslında bütçe bulmanız için birkaç mecra var. Varmış yani ben kısa filmci değilim. Ben normalde yönetmen yardımcısı olarak sektörde çalışan bir insanım. O yüzden bunların çok farkında değildim. Fakat belli yapım destek mecralarına başvurabiliyorsunuz. Ben cebimden harcadım birikimlerden, aileden. <gülüyor> Arkadaşlarım çok yardımcı oldu sektördeki. Yani ücretsiz birçok durumda bana destek, destek oldular. Mi? Fakat tabii ki destek bulmak için başvurmanız gerekiyor bazı yerler. Diğer filmlerimde o yolu deneyeceğim, bakalım ne olacak. Peki dinleyicilerimiz kutlamayı seyretmek isterlerse Elif Hanım nasıl ulaşabilirler? Ee, şu an için kutlama sadece şifreyle izlenebiliyor, bir Vimeo linki ve şifreyle. Ee, çünkü henüz in, yani herkes açık olmadı festivallere gittiği için ee, bana mail atabilirler ee, isterseniz. Söyleyin tabii. <gülüyor> şey. Söyleyeyim. Ee, k nokta nokta Elif Sozen bana mail atarlarsa ben onlara gönderirim seve seve. Harika fikir. Umuyorum ilgi gösterirler. Çok teşekkür ediyorum Didim'e geldiğiniz için ve GAN Festivali'nde filminizin göstermesine izin verdiğiniz için. Dünya Okumaya, Açık Radyo'ya konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum sizi yeni filmlerle gene görürüz. Daha çok insan izler, daha çok kitleye, seyirciye ulaşır. Buradan İstanbul'a da sevgilerimizi gönderelim. Ee, seneyi herkesi buraya davet edelim ne dersiniz? Ee, çok teşekkür ederim ben de bu bana verilen bu fırsat için de dedim vegan festivale de çok teşekkür ediyorum. Ee, evet herkesin e, vegan olun olmayı <gülüyor> deneyimlemek için gelseniz çok seversiniz bence. Burada bir slogan vardı bir gün herkes vegan olacak. Evet <gülüyor> evet trakeçikliği öyle yazmış. Bakalım olacak mı? Olacak mı bakalım. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, ben Aytaç Timur bugün yönetmen Elif Sözer'i konuk ettim çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için kutlamadan bahsettiğiniz için Uzakta olduğum için ben bugün bir parça seçemedim. Xen'den rica ediyorum programı Xen'in seçtiği parça ile kapatalım. Açık bütün arkadaşlarına Didim'den sevgiler. Gelecek hafta yine Dünya Okumak'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünyayı Okumak